Minah'ın haşiyesi atı Atiye'de deniliyor ki, şahıs ne kadar büyük olursa, sözünden kısır anlayışımla iki vecih anlıyorum. 1- Şeyh ne kadar büyük olursa, o kadar fazla Allah Teala'nın merhametine mazhar olur. Bu takdirde onun kalbinde şefkat galebe çalar. İşte bunun içindir ki, müritlerinin günahı gözünde küçülür. 2- Gerçekte şeyhin büyüklük ve terakkisi ne kadar çoğalırsa, o kadar rahmani ahlakı da çoğalır. Beşeri huylar onda azalır. Ve kalbinde Rabbi Celle ve Ala'nın azameti süratle inkişaf eder. Dolayısıyla fena ve mahviyet sebebiyle ubudiyeti kuvvetlenir. İşte bu andan itibaren şeyh kendi nefsini insanlardan hatta müritlerden daha hakir, daha günahkar görür. Binanaley müritlerinin günahını kendi günahına nispetle daha küçük görmüş olur. Onlara aşırı şefkatte bulunur ki, Rabbi celle ve Ala da ona rububiyet ile şefkatte bulunsun. Nitekim kutsi bir hadiste şöyle varit olmuştur. İrhamû mâ fil erdi, yerhamkum men fîs-semâi Yeryüzünde olan kimselere merhamette bulununuz ki, semayı yaratan zat da size merhamette bulunsun. Yine beşinci minahta şöyle buyurur. Müridin tavus ahlaklı olması gerekir. Tavusta her güzel renk vardır. Amma daimi olarak siyah olan bacaklarına bakar. Kanatlarının güzelliklerine ve renklerine bakmaz. Çünkü kendi zatından olmadığı halde bu güzelliğe bakış ona iltifatı meydana getirir. Ucup ve büyüklüğü taslamaya sebep olur. Nitekim şair bu manada şöyle demiştir. Tavus o güzelliğine rağmen siyah olan bacaklarının utancı içindedir. Bil. Şüphesiz mahluktaki olan güzellik ilahi kemalin aksidir. Kulun kendisini kemalatla vasıflanmış görmesinden daha büyük ayıp bulunamaz. Fasıl Yani kulun Allah'ın azametine karşı kendini hiç görmesi gerekir. Ne kadar nimetler tezahür ederse o kadar mahcubiyete dalması gerekir. Utanç ve mahcubiyet de, mehabbet ve aşk gibi üstün yoldur. Gavs-ı Azam, birçoklarına Ali nisbeti tevdi ederek, 1287'de vefat etmiştir. Şeyh İbrahim Çokreşi'nin, şeyhinden naklen yazmış olduğu, Kitabul ül İşarat adlı eserde, Gavs-ı Hizani'nin menkibesi, kamilen anlatılmıştır. Seyyiduna Şeyh Abdurrahman Tahi Kudsesirru Seyda Şeyh Abdurrahman Tahi Kudsesirru, Hace-i Ahrar'ın şeriatini, i̇mam Rabbani'nin hikmetini ilmen ve amelen toplayan ve neşreden zamanının en büyük meşayihlarındandır. Zamanındaki birçok ülemadan ilim tahsilini yapmış, henüz küçük yaşta iken aşk ve mehabbet eseri kendisinde tezahür etmişti. Bir taraftan ilim tahsiline çalışırken, diğer taraftan peşini bırakmayan aşk ve mehabbet onu maneviyata çekerdi.